بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفطل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا من, من بين وجعلنا Min beyni eydina ve min kalfina. Arkadaşlar <gülüyor> inşallah bu gece dua edelim. Dua edelim. Bu geceyi özellikle bu gecenizi dua etmeye ayırın. Çünkü böyle zamanlar duaya en çok ihtiyaç ...hissedilen zamanlardır. Biraz önce arkadaşım verdiği linkte... ...haberleri okuduysanız... ...duaya ihtiyaç hisseden... ...zamanlardır bu zamanlar. O kadarını söyleyeyim inşallah... ...herkes sorumluluğunun bilincinde olsun. Bir önceki dersimizin özetiyle... ...bir önceki dersimizin... ...özetiyle... ...hemen bu dersimize başlayalım. Alimlere... İlim tebliğinin vacip oluşuydu. Değil mi dersimiz? Alime ilim tebliğinin vacip oluşuydu. Yani ilim tebliği alime vacip idi. Bu arada sesim var inşallah. Ben düşüyorum devamlı. İnspek kapanıyor filan ama ses gidip geliyor mu sizde? Yani konuşmaya başladım başladı. 2-3 kere inspek kapandı bende. Tekrar açılıyor filan. Neyse. Seste sorun yok inşallah. Alimlere ilmin tebliğ etmesinin vacipliğiydi. Ve arkasından bir önceki dersimizde bunu işlemiştik. Arkasından dedik ki halka, insanlara yani topluma ilmi talep etmenin ve ilmi tebliğ etmenin vücubu dedik. Hemen vacip olan ilim ne zaman öğrenilir? Vacip olan ilim ne zaman öğrenilir? Buradan işe başladık. Dedik ki her anne ve babanın çocuğuna mükellef yaşına gelmeden önce aynı vacip olan ilimleri öğretmesi gerekir. Aynı vacip olan ilimleri her anne babanın çocuğuna öğretmesi farzdır dedik. Ve arkasından sıradan bir insan ilmi nasıl öğrenir? İlmi sıradan bir insan nasıl öğrenir? Buradan başladık ve ilmin ilk Öğrenim metodu neydi? Kitap okuyarak değil, alimlerden ilmi öğrenmek idi. İlmin en önemli metodu buydu. İlim ancak bu şekilde öğrenilmesi gerekirdi. Ancak bir de ilmi tebliğ etmenin ikinci yolu vardı. O da kitap okuyarak ilim tebliğ etmek. İşte bu dersimizde bunu işleyeceğiz inşallah. Önemli bilgiler vereceğiz. Önemli nasihatlerde bulunacağız bu dersimizde. Özellikle bizler alimlerden yani günümüzde alimlerden ilim talep etmek oldukça zor. Kitap okumakla ilim talep ediliyor. Kitap okumakla ilim talep ediliyor. Böyle olduğu için <gülüyor> bu bölüm yani bu dersimiz sizler için oldukça önemli olduğunu inanıyorum. Önemli olduğuna inanıyorum. Demiştik ki arkadaşlar önceden yazı yoktu. Önceden yazı yoktu. İlmi şifahi olarak bir alimden öğrenmek bir bilenden öğrenmek, bu ümmetin temel vasfı oldu dedik. Hatta bir ayet okuduk, Ankebus suresinin 48 ve 49 ayetlerini okuduk. Diyor ki Allahu Teala, wa ma kuntet petlumin kablihimin kitab. Sen daha önce kitap okumuyordun. Walla bi biyeminik. Sağ elinle de yazmıyordun, bir kitap yazmıyordun. Sen sağ elinle de oturup bir kitap yazmıyordun. Yani kitap okumadan. Veya yazmadan ilmi talep etmek, ilmi öğrenmek bu ümmetin seçkin bir vasfıydı, bir hassasıydı. İlim nasıl öğreniliyordu bu ümmet içerisinde? Böyle kitaptan okuyarak değil, bizzat gönüllere işleyerek. Yani bir alimin bir hocanın önünde diz çöküp ondan bu ilmi tebliğ etmekle, bunu ıı, talim etmekle, öğrenmekle oluyordu değil mi? Bu şekilde oluyordu. Ancak bu her zaman her zaman e, mümkün olmayabilir. Bir de geçen haftaki dersimizde şundan bahsettik. İlmi direkt hocadan öğrenmenin faydası nedir dedik. İlmi direkt hocadan öğrenmenin faydası nedir dedik. Birincisi, yanlış anlama, yanlış idrak etme, yanlış düşünme. Bu her zaman için mümkündür ama hocadan öğrendiğiniz zaman ihtimal çok azalır. Çünkü bu hocanız da bir başka hocasından bu ilmi öğrenmiştir. Bu ilmi öğrenmiştir. Onun için sizin yanlış anlama e, ihtimaliniz oldukça azdır. Özellikle ezber noktasında, özellikle ezber noktasında ilmi hocadan öğrenmek çok daha önemli. Ve ben her zaman şunu söylüyorum. Kur'an ve hadis ezberi yapanlar mutlaka bu ezberlerini bir başka ezberleyen kişiye versinler. Mesela Buhari ezberliyorsanız bir başka Buhari ezberleyen varsa gidip ona mutlaka bu ezberlerini versinler. Hafızlık yapıyorsanız bir hafıza mutlaka bu ezberlerinizi verin. Yoksa bir hata olduğu zaman hatalı ezberlersiniz ve hatalı bir şekilde o ezber sizde kalır gider. İlmi hocadan, alimden taksil etmenin bir diğer faydası da neydi? Ee, alimin ahlakıyla ahlaklanmaktı. Telaffuzda hataydı manadan murad edileni en iyi şekilde anlamaktı vesaire. bu şekilde faydalarını saydık. Şimdi geldik bu dersimizde şimdi geldik bu dersimizde kitaplardan öğrenmenin nasıl olacağı ilim kitaplardan da öğrenilebilir mi? Ancak öncelikle şunu söylüyoruz ki ilmi alimden öğrenmek kitaptan öğrenmekten daha üstündür. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Hayrun nes qarni ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ En hayırlı nesil benim neslimdir diyor. Aleyküm selam. Hoş geldin kardeş. En hayırlı nesil benim neslimdir. Daha sonra hayırda ondan sonra gelenler ve daha sonra hayırda ondan sonra gelenler. Yani tabi'in ve etbaru tabi'in dönemi. Dikkat edin en hayırlı nesil dikkat edin en hayırlı nesil bu ilmi nasıl tahsil etti arkadaşlar? Alimden tahsil etti değil mi? Bu ilmi alimden tahsil etti. En hayırlı nesiller. O halde ilmi alimden tahsil etmek ilim metodunda en hayırlı olandır. Yani şu soru sorulabilir. İlmi hocadan öğrenmek mi daha faydalıdır, hayırlıdır? Yoksa kitaplardan öğrenmek mi? Kitaplardan öğrenmek mi? Diyoruz ki kitaplardan öğrenmek şey değildir daha hayırlı değildir. Alimden öğrenmek daha hayırlıdır. Şayet kitaplardan öğrenmek daha hayırlı olsaydı en hayırlı nesil onlardan öğrenirdi, kitaplardan öğrenirdi diyoruz. Hemen yine bunun delili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin bir başlığı var arkadaşlar Kitabül İlim'de. ilimde. İnnemel ilmu bit-ta'lim diyor, bit diyor. İlim ancak talim nedir? Yani ilim ancak Teallüm. Teallüm ne demek? Karşılıklı müzakere. Siz birinden öğreneceksiniz. Bir başkasını öğreteceksiniz. Öğrenip öğrenmediğinizi karşındakinize anlatacaksınız. İlim ancak nasıl olur? Bu şekilde öğrenilir diyor. Bu şekilde. İlim ancak talimledir. İmam Bukhari. Ancak e, Hafız İbni Hacer diyor ki bu diyor merfu bir hadistir diyor. Bu aynı zamanda merfu bir hadistir diyor. Birçok müsünnette geçer diyor. Tabi burada ...şu denmek istemiş... ...inneme... ...hasır ile başladığı için... ...ilim ancak bu şekilde öğrenilir... ...başka şekillerde de öğrenilir... ...yani başka şekillerde de öğrenilir... ...ancak taallümle öğrenilir... ...ki İmam Şatibi diyor ki... ...ilim öğrenmenin en faydalı yolu... ...ilim öğrenmenin en faydalı yolu... ...onu ilimde mükemmelleşmiş birinden öğrenmektir... ...yani... Siz nahim ilmi öğrenecekseniz onu bu ilimde, bu alanda mükemmelleşmiş birinden öğrenin. Ee, bir usul ders alacaksanız hadis tefsir fıkı bundan öğrenin. Talim, taallüm e, öğrenmektir. Taallüm karşılıklı öredir kardeş. Yani e, şu an yaptığımız bir taallumdur. Yani sanal taallüm real el değil. Bir hocanın karşısına geçersiniz, onunla birlikte, onunla birlikte. Ee, bu ilmi ne yaparsınız? Tahsil edersiniz. Karşılıklı müzakerede bulunursunuz. İşte taallüm budur. Taallüm budur. Tamam mı? Şatıbi ne diyor? İlmi öğrenmenin en güzel yolu onu mükemmelleşmiş bir hocadan öğrenmektir diyor. Yani hafızlık yapacaksanız hafızlı iyi olan birinden bu ilmi tahsil edeceksiniz. Evet. Hadis okuyacaksanız hadisi iyi bilen birinden bu ilmi tahsil edeceksiniz. En güzeli budur diyor. Yine i̇bn Haldun diyor ki ilim öğrenmek ve hocalarla görüşmek için yolculuk etmek ilmi mükemmelleştirir. İlmi ne yapar? Mükemmelleştirir. Yani siz bir şeyi öğrendiniz... Gidip bu ilmi bir başka hocayla müzakere ediyorsunuz, bir başka hocadan öğrenmeye çalışıyorsunuz, bunun için yolculuklara çıkıyorsunuz, İşte bu ilmi mükemmelleştirir diyor. Arkadaşlar şuna iyi dikkat edin, bir şey öğreniyorsanız bunu mutlaka biriyle müzakere edin. Mesela biz medresede nahib dersi görürken, dersi hocadan alır almaz hemen dersten çıkar bir başkasıyla bunu müzakere ederdik, sen ne anladın ben ne anladım, ben anladığımı sana anlatayım, o anladığını bana anlatsın şeklinde müzakere ederdik. İşte ilmin en güzel şekilde istikra bulması, kalbe yerleşmesinin yolu müzakeredir. Yani karşılıklı müzakere edin. Olay ki, hoca bir şey anlatıyor, siz farklı anlarsınız, belki yanlış anlamış dahi olabilirsiniz. Ama başka arkadaşınız onu doğru anlamıştır. Siz ne yaparsınız? Bunu düzeltirsiniz. Ya da Karşımızdaki kişi sizden daha fıkıh ehlidir, fakihtir, daha iyi anlar bu meseleleri. Siz ne yaparsınız? Onun daha iyi anlayışından bu şekilde faydalanırsınız. Dedik ki ilmi hocalardan öğrenmek, kitaplardan öğrenmekten daha hayırlıdır. Peki burada bir başlık daha atmamız gerekiyor, bir başlık daha atmamız gerekiyor. Diyoruz ki Selef niçin kitap yazmış? Selefi kitap yazmaya sevk eden unsurlar ne derdir? Şer'i kitapların yazımı ilk olarak ne zaman başladı? Hazreti Osman zamanında toplanmasıyla başladı arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in cemiyle başladı değil mi? Bunun sebebi neydi? Hafızların ölmesi. Dolayısıyla Kur'an ayetlerinin kaybolmasından korkulmasıydı. Sahabe her zaman vesilelere ne yaptı? Sarıldı. Nasıl olsa Kur'an'a bir şey olmaz. Onu Allah koruması altına almıştır. Biz onu toplasak da toplamasak da bu bir şey olmaz demediler. Hafızlar, arka arkaya hafızlar ölünce sahabeler ne yaptılar? Kur'an'ı toplamaya başladılar. Kur'an'ın toplaması ilk olarak Hz. Ebu Bekir. Ki Hicri 13. yüzyılda öldü değil mi? Hz. Ebu Bekir'in halifeli döneminde tamamlandı. Ama mushaf olarak yaygınlaşması ne zaman oldu? Hazreti Osman zamanında oldu. Ve arkasından sünnetin cem edilmesi. Sünnetin cem edilmesi ne zamandır? Hicri 1. asırdadır. Unutmayın. Sünnetin cem edilmesi de Hicri 1. asırda başlamıştır. 1. asırdan itibaren 1. asırdan itibaren <gülüyor> ee, ne yapılmıştır? E, sünnet cem edilmeye başlanmıştır. i̇bn Hacer diyor ki Rahimullah i̇bn Hacer Selef diyor her ne kadar yazma işini kötü görse de Selef alimleri yazmayı kitap işini kötü görmüşler arkadaşlar. Kitap işine pek girmemişler. Çünkü onlar ne diyordu? Geçen hafta okumuştuk Şabi ben diyor beyazın üstüne siyahla yazmadım. Yani defterin üzerinde kaleme hiç yazmadım. İlmi direkt kalbimde topladım diyordu. Her ne kadar selef, selef yazmayı kötü görse de kötü görse de genelde yazmanın caiz olduğu hususunda icma etmişlerdir. Yazmanın caiz olduğu hususunda icma etmişlerdir. Ve i̇bn Hacer diyor ki daha sonradır bunun müstehab olduğu ve hatta ilim tebliğ etmesi vacip olan kimsenin yazması da vaciptir diyor İbni Hacer. Yani mesela siz alimsiniz ilmi tebliğ etmekle mükellefsiniz. İbn Hacer diyor ki belki unutabilir unutmak gibi bir ihtimal varsa ilmi mutlaka yazmak zorundadır diyor İbni Hacer Askalani Fethülbari'de. Ve daha sonra ne yapıldı? Sünet tedvin edildi değil mi? Yani hadisler derlendi, hadisler tedvin edildi. Daha sonra e, usul kitapları tedvin edilmeye başlandı ki usulde ilk kitap nedir? Usulde ilk kitap İmam Şafii'nin Er-Risale isimli kitabıdır. Tedvin edilen ilk kitap İmam Şafii'nin Er-Risale isimli kitabıdır. Usul alanında tedvin edilen ilk kitap. Mesela daha sonra daha sonra Ömer bin Abdülaziz hadislerin toplanması ve tedvinine yöneliyor. Hilafeti döneminde ee, mektup yazıyor ki ilim nasıl muhafaza edilir? İlim nasıl muhafaza edilir babında İmam Bukhari diyor ki Ömer bin Abdülaziz Ebu Bekir el Hamza'ya şöyle yazar Resulullah'ın hadislerini topla ve onları yaz. Çünkü ben ilmin silinip ülemanın yok olmasıyla ilmin de yok olmasından korkuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinden başka hiçbir şey yazma. İlim if Yaz ki ilim ifşa edilsin. Bilmeyen kişi öğretinceye kadar oturduğu yerden kalkmasın. Çünkü ilim sır kaldığı sürece insanlar helaka gider diyor. Bak ilim sır kalırsa yani gizlenirse yok olursa insanlar gider diyor. i̇bn Hacer diyor ki Ömer bin Abdülaziz'in bu mektup yazdığı kişi Ebu Bekir bin Hazm tabinin fakih bir alimiydi. Medine ve çevresinin kadısıydı diyor. <gülüyor> i̇şte bu şekilde ilim yazılmaya başlandı. Peki burada şunun üzerine de durmak gerekiyor. Burada şunun üzerine de <gülüyor> durmak gerekiyor. Ulemanın yazdıklarına itimat etmek. Gerekir mi gerekmez mi? Yani mesela şu an bizim elimizde sahi Buhari var. Bundan nakilde bulunabilir miyiz, bulunamaz mıyız? Veya bir kitap bulduk, sahibi belli. Alim, mesela İbni Kayyım'ın bir kitabı. Bundan nakilde bulunabilir miyiz, bulunamaz mıyız? Alimler ittifakken şunu demiştir: Eğer bir kitap sahibi belliyse ve tahrif olmamışsa ondan ilim tahsil etmek caizdir. Yani bir kitap elinizde geçti. Nedir? İbni Teymiye'nin külliyatı veya şefkaninin neylül evtarı. Veya işte e, Bagavi'nin tefsiri elinize geçti. Yazarı belli, alim. Yazarını tanıyoruz. Ve kitapta tahrif de yok. Bunu biliyorsak buradan ilim talep etmek ittifakla caizdir demiş alimler. Peki <gülüyor> e, buna ne, de, ne deniyor? Bu tip ilim tahsil etmeye ne deniyor hadis usulünde Arkadaşlar unutmayın vicade deniyor. Vicade. Tamam hadis usulünde buna vicade deniyor. Vicade ile e, hadis rivayet etmenin sayı olup olmadığı yani caiz olup olmadığı uzun uzun tartışılmış ancak kesinlikle caizdir. Yani vicade yoluyla vecede bulmak vicade bulma yoluyla ilim tahsil etmek. Bir hadis külliyatı buldunuz. Buradaki hadisi <gülüyor> buradaki hadisi ne yapabilirsiniz? E, rivayet edebilirsiniz. Şayet hadis sahibine isnat edilebiliyorsa o halde Bizim İmam Bukhari bunu rivayet etmiştir dememiz o hadisi direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme isnat etmemiz demektir. Burada Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz tartışma olduğu için üzerinde vicadenin caiz olduğuna dair yani bir kitap bulup bu kitabın sahibini tanıyorsunuz bir alim içinde tahrif yok bu şartlarla bu kitaptan ilim talep etmek ve bu ilmi aktarmak caiz mi değil mi? Burada ihtilaf olduğu için Şeyh Kadir bin Abdülaziz uzun uzun bunların şeyini anlatmış. Caiz olduğunun delillerini getirmiş. Ben oraya girmeyeceğim. Ve diyeceğim ki vicade yoluyla ilim tahsil edenler. Yani bir kitap buldu. Bu kitaptan ilim tahsil edenlere önemli nasihatler diyoruz. Öncelikle insanları, halkı ikiye ayırıyoruz. Bir, kısmi ehliyet sahibine kısmi ehliyete sahip olanlar. Kısmi ehliyete sahip olanlar, ikincisi ehliyete hiç sahip olmayanlar. Bakın, üzerinde durduğumuz kimdir halktır. Halktan bahsediyoruz, değil mi? Yani alimlerden bahsetmiyoruz. Konumuz halkın ilim tebliğ etmesi, halkın ee, ilim tahsil etmesi peki halkı da ikiye ayırıyoruz kısmi ehliyete sahip olanlar yani aslen alim değil aslen alim değil ancak temel usulleri öğrenmiş nedir usulü fıkıh usulü hadis ve usulü tefsir bu üçünü öğrenmiş ve aynı zamanda aynı zamanda sarf ve nahi bilimleri bilen kimse kısmi ehliyete sahip kimsedir Kısmen ehliyete sahiptir bu. Yani kısmen e, ilim tebliğ edebilir. insanlara ilim anlatabilir. insanlara e, ilim öğretebilir. Üç usulü. Üç usulü. Yani usulü tefsir. Tamam mı? Usulü'l hadis. Usulü'l fıkıh. Bu üçünü tahsil eden, bir de sarf ve nahiv ilimlerini nahi ilimlerini bilen kimse kısmi ehliyete sahip kimsedir. Bakın dersimizin konusuna iyi dikkat edin. Alimlerden bahsetmiyoruz. Halktan bahsediyoruz. Kimden bahsediyoruz? Halktan bahsediyoruz değil mi? Halkı da ikiye ayırdık. Kısmi ehliyete sahip olanlar kısmi ehliyete sahip olmayanlar. Kısmi ehliyete sahip olmayanların e, ilmi direkt vermesi caiz değildir. Tamam mı? Yani yok, Türkiye'de alimdir de şeyde alim değildir. Yani ilim, asıl ilimde bunları bilen alim değildir, tamam mı? Şimdi İbn-i e soruluyor. İbn-i e soruluyor. Deniyor ki, bir adamda sahi Buhari ve sahi Müslüm varsa, sahi Buhari ve sahi Müslüm varsa ya da sadece ikisinden birisi varsa, sadece ikisinden birisi varsa güvenilir bu kitaplara dayanarak fetva vermesi caiz midir değil midir diye İbn-i Kayyem'e soruluyor. Bakın, bir adamın elinde Buhari var, Müslim var. Anlaşıldı mı? Bu adam bunlara dayanarak fetva verebilir mi? Fetva veremez mi? İbn-i diyor ki, eğer kısmi ehliyete sahip olması durumunda verebilir diyor. Yani kısmi bir ehliyete sahipse bu, bununla Fetva verebilir. Ama kısmi ehliyete sahip değilse bunun bununla fetva vermesi nedir? Caiz değildir diyor ee, İbn-i Kayın, e, kitabında. O halde arkadaşlar halk için halkı da ikiye ayırdık. Kısmi ehliyete sahip olanlar fetva verebilir. Sayı hadisleri nakledebilir. ilmi tebliğ edebilir. İlmi ne yapabilir? Neşredebilir. İlmi neşredebilir. Anlaşıldı mı? <gülüyor> Hayır elinde varsa, vicade yolundan bahsettik ya, vicade yoluyla ilim talep etmekten bahsettik. Şimdi Bukhari ve Müslim'i şeyhlerden okumadı bu kişi. Bukhari ve Müslim'i e, vicade yoluyla, e, şey, isnat yoluyla bir şeyhden öğrenmedi. Ne yaptı? Gitti kitapçıdan aldı, elinde bir Bukhari ve Müslim var. Bununla fetva verebilir mi diye e, veya herhangi birisiyle fetva verebilir mi diye i̇bn soruluyor. Kısmi ehliyete sahipse... Kısmi ehliyete sahipse bunu yapsın diyor. Ve hemen nasihatlerimize geçiyoruz. Hemen nasihatlerimize geçiyoruz. Kime nasihat edeceğiz? Kitaptan ilim tahsil edenlere nasihat edeceğiz. Kitaptan ilim tahsil edenlere. Yani kısmi ehliyete sahip olup bu ilmi tahsil etmeye çalışanlara nasihatler edeceğiz diyor Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz. Bir diyor her ne kadar kitaptan okusanız da Okuduklarınızı bir alimle müzakere etme imkanınız, yüz yüze görüşme imkanınız varsa bunu mutlaka yapın diyor. Yani mesela siz e, hafızlık ilmine başladınız. Kur'an okuyorsunuz ve ezberliyorsunuz. Bir alimden bu ilmi almanız söz konusu değil. Bunu size öğretecek size hafız yapacak bir alim bulamadınız. Bunu bulma imkanınız olmadı. Ne yapacaksınız? Bu imkan yoksa bile diyor. En azından Yolculuk yaparak, başka şehirlere giderek, başka beldelere giderek bunları ee, müzakere etme imkanınız varsa mutlaka ilmi bir alimle müzakere edin. O halde arkadaşlar ne öğrenmişseniz öğrenin hemen öğrendiğinizi bir alimle müzakere etme yoluna gidin diyor Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz. Ancak bugün diyor... Bugünün şartlarında güzel bir şekilde anlatmış Fazla alim yok Selefin Kitaplarının çoğu vicade yoluyla Elimize ulaşmış Şerî ilimler sadece ilahiyat Fakültelerine kaz kılınmış İlahiyat fakültelerinin dışında hiçbir yerde Şerî ilim öğretilmiyor İlahiyat fakültelerinde öğretilen şerî ilim de Oldukça kısıtlı Oldukça kısıtlı Türkiye'de maturide akaydı veriliyor Suriye'de Mısır'da eşhari akaydı Veriliyor selef akaydı yok yani değil mi? E, i̇lim ve işine, fıthına güvenilen e, alim sayısı az. Alim sayısı az. Güvenilir alimler her ülkede bulunmuyor. Her ülkede güvenilir alimler bulunmuyor. Sonuçta talebenin kitaptan ilim tahsil etmek dışında yapabileceği fazla bir alternatifi kalmıyor. Fazla bir alternatifi kalmıyor. O halde bir, kitap seçiminde çok dikkat edeceksiniz. Kitap seçiminde çok Dikkat edeceksiniz. Bir kitabı yanlış seçerseniz helake gidersiniz. Yani okuyacağınız kitabı yanlış seçerseniz helake gidersiniz. Çünkü siz daha talebesiniz. Ee, yani halk burada kısmi ehliyete sahip olan kişi daha talebe. Talebe konumunda olduğu için hangi kitabı okuyacak? Hangi kitabı okumayacak? Bunu çok iyi bilmeli. Ee, hangi kitabı okuyacak? Hangi kitabı okumayacak? Bunu ne yapmalı? Çok iyi bilmeli. İkincisi arkadaşlar, ikincisi eğer <gülüyor> eğer yeni başlıyorsanız, şimdi üç türlü kitap vardır. Mesela usulün fıkıhda arkadaşlar bir metinler vardır. Bunlar 8-10 sayfadır veya 20 sayfadır metin vardır. Bir orta dereceli bu metinleri şerh eden kitaplar vardır. Bir de Üst düzey kitaplar vardır. Haşiyeli filandır. Çok detaylara girer. Eğer yeni başlıyorsanız kesinlikle metinden başlamayacaksınız. Kesinlikle metin okuyarak başlamayacaksınız. Çünkü metni anlamanız burada zordur. Bir saniye benim misafirim geldi. Hemen geliyorum. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Selamünaleyküm Kusura bakmayın. Ee, mikrofonu bırakmak zorunda kaldım. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Dedik ki e, ilmi ilk defa okuyorsa yani o ilmi öğrenci ilk defa alıyorsa metinden başlamayacak. Orta ölçekli bir kitaptan başlayacak. Çünkü metni anlamanız metni anlamanız nedir? Eee Mümkün olmayabilir metni anlamanız mümkün olmayabilir bu yüzden öncelikle metinden değil nereden başlayacağız ee, orta ölçekli bir kitaptan başlayacağız ikincisi aynı konuda farklı farklı kaynaklara mutlaka bakacaksınız aynı konuda farklı kaynaklara mutlaka bakacaksınız mesela ben usulü fıkıh Dersinde dedim ki şu, şu şu kitapları tavsiye ediyorum. Halbuki usulü fıkıh derslerimiz için ben size ders notu vereceğim zaten. Yani yaklaşık 20'ye yakın usul kitabından derlemiş olduğun bir ders notu ben size zaten vereceğim. Ancak özellikle bir kitaptan da okumanız daha iyi olur. Hatta iki kitaptan, hatta üç kitaptan, hatta dört kitaptan aynı konuyu okursanız bu sizin için... Çok daha faydalı olur. Bu her ilimde böyledir. Mesela nahiv ilmi öğreniyorsunuz. Nahiv ilmi öğreniyorsunuz. Ee, örnek vereyim kardeş. Nahiv ilmi öğreniyorsunuz. Bir kitaptan hocayla okuyorsunuz. Veya kendiniz okuyorsunuz. Bir kitaptan hocayla veya kendiniz okuyorsunuz. Tekrar e, ikinci örneği veriyorum inşallah. Ee, hangi kitabı okuyorsunuz? Diyelim ki İlk aşamada alamil okuyorsunuz. Okuduğunuz konuları acrümîden tekrar etmenizde fayda vardır. Hatta biraz daha farklı olarak değişik kaynaklardan tekrar etmenizde fayda vardır. Mesela usulü tefsir okuyorsunuz. itkan okuduğunuzu düşünelim. Sülütünün itkan okuduğunuzu düşünelim. Mutlak surette zerkeçinin burhandan aynı konuları tekrar etmenizde fayda vardır. Niçin? Çünkü belki ee, orada anlamadığınız bir şeyi diğer tarafta anlayacaksınız. Belki o musannifin değinmediği bir başka konuya diğer musannif değinmiş olabilir. O halde sizler bakın bu, bu öğrendikler yani bu konuştuklarımızın hepsi direkt sizinle ilgili. Yani e, ilim talep edecek ancak bir hocanın önüne oturup uzun uzun yıllarca ilim talep etme imkanı olmayan kişilerle ilgili. O halde bir ilme başlayacağınız zaman Metinden değil orta ölçekli kitaptan başlayacaksınız çünkü metinleri Metin kitaplarını hocadan almadan öğrenmek mümkün değildir. Mesela el kelime tokavrnun müfrein. Metin kitabında sadece bu yazar. kelime müfret bir kavildir. Hoca bunun üzerine size 45 dakika ders vermesi lazım. Müfret nedir? Kavil nedir Kavlin şartan nedir? Lafız nedir? ağızdan çıkan lafızla önemli mi değil mi? Bir şeyin kelime olabilmesi için ağızdan çıkması önemli mi mana taşıması gerekir mi, gerekmez mi? Uzun uzun size bunları anlatması gerekir hocanın. Onun için metin kitapları okumayın. ilk etapta eğer e, metin kitapları ne yapın? Okumayın. Bu ilim tahsilinde şey olan e, hocanız yoksa, bunu size okutacak e, hocanız yoksa bu sizin için zordur. Bu sizin için zordur. Kendiniz yapıyorsanız ama eğer bir hocanın önünde okuyacaksanız zaten hoca direkt metin kitaplarından başlar. Mesela e, usulü fıkıhta direkt metin kitapları okutulur. Direkt, şimdi metin kitabı dediğimiz kardeş şeydir. Çok kısa ifadelerle mesela <gülüyor> şeyde Avamil Acrumiye metin kitabıdır. Nahyüde. Avamil ve Acrumiye metin. Çok kısadır. 20 sayfa, 18 sayfa, 7 sayfa Mesela usulü fıkhta da verakat. verakat. Metin kitabıdır. 18 sayfadır. 18 sayfadır. 20 sayfadır. Bütün usulü fıkhı 20 sayfada size anlatır. Usulü tefsirde, usulü hadiste böyle metin kitapları vardır. Bunlardan başlamayın. Çünkü bunları hoca anlatmak zorundadır. Hoca anlatırsa size faydalı olur. Mesela Nahyü'de yine metne kıtır. Katr-ı Neda'nın metni nedir? Bir metin kitabıdır. Bunu hoca anlatırsa anlarsınız. Daha sonra bu metin kitaplarına şerhler yazılmıştır. İşte orta ölçekli bir şerh bulacaksınız, onu okuyacaksınız. Tabi bunlar kim için? Bir alimden ilim tahsil etmeyen, kendi başına ilim tahsil etmeye çalışanlar. Üçüncü nasihatimiz sebattır arkadaşlar. Bu Bundan sonraki nasihatler benim. Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz burada bitirmiş. Bundan sonra ben devam ediyorum nasihatlere, yani ilim talebesine nasihatlere. Sebat çok önemlidir. Sebat olmadan ilim tahsil etmeniz mümkün değildir. Sebatla neyi kastediyorum? Sebatla neyi kastediyorum? Mesela bugün 100 sayfa kitap okudunuz. Bir hafta durdunuz, bir hafta sonra 50 sayfa okudunuz. 15 gün durdunuz, 200 sayfa okudunuz. Bu ilmin size hiçbir faydası yoktur. Bu ilmin size hiçbir faydası yoktur. Günde 5 sayfa okuyun ama her gün okuyun günde 5 sayfa okuyun ama her gün okuyun. Bunun faydası vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne demişler? Amellerin en faydalısı, en faziletisi nedir diye soruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne cevap veriyor? Edvemuhu ve in kalle Az da olsa devamlı olandır. Edvemuhu ve in kalle Az da olsa devamlı olan. Mesela, evet daimilik yani. Daimilik. Mesela bugün Nahiv dersine başlıyoruz. Sabaha kadar nahiv çalışıyoruz. 10 saat. Bir hafta 10 gün çalışmıyoruz. 10 gün sonra bir 10 saat daha. Bir 8 saat. Böyle bir ilim olmaz. Böyle bir ilim tahsil olmaz arkadaşlar. İlimde önemli olan nedir? Sebattır. Araplar der men sebete nebete. Sebat eden nebat verir. Yani e, ürün verir. Sebat etmezseniz ilimde ürün almanız kesinlikle mümkün değildir. Bu bir. İkincisi, bu sebat sonuna kadar devam etmelidir. Bu sebat sonuna kadar devam etmelidir. Ne yazık ki bizim kardeşlerimizde en büyük problem bu. Bir kitabı da sonuna kadar okuyup bitiremiyor kişi. Yani elini alıyor, kitap yarım kalıyor. Öbürünü alıyor, yarım kalıyor. Öbürünü alıyor, yarım kalıyor. Bir kitabı bırakın ilim tahsil etmeyi. İlim tahsil etmek iki yıl, üç yıl, beş yıllık bir hadise bir fıkıh usulü en az dokuz ay sekiz aylık bir hadise bırakın sekiz ay sebat etmeyi adam adam ee, dört günde bitecek kitabı iki gün okuyor iki gün okuyor iki, e, iki üçüncü ve dördüncü gün şey yapmıyor işte Türk toplumunun geninde olduğu için de pek alim çıkmıyor pek alim çıkmıyor o halde sebat nereye kadar devam etmeli sonuna kadar devam etmeli. Sebat sonuna kadar devam etmeli. Bu olmadığı sürece kesinlikle kesinlikle nedir? E, i̇lim tahsil etmeniz mümkün değildir. Sebat olmadığı müddetçe ve sonuna kadar sebat olması gerekiyor. Anlaşıldı mı? <gülüyor> Bir başka nokta her çiçekten bu arada sesi değil mi arkadaşlar? Sesle problem yok. Yoktur inşallah. Tamam. Her çiçekten bal alan arı misali olmamanız lazım. Her çiçekten bal alan arı misali olmamanız lazım. Yani, yani elinize bir fıkıh usulü kitabı aldınız. Bunu okudunuz. Bu bitti. Arkasından dinler tarihi okuyorsunuz. Arkasından ferayiz babını okuyorsunuz fıkhın. Arkasından kurtubiden biden müminin suresinin tefsirini okuyorsunuz. Arkasından fetül dariden kitap imanı okuyorsunuz. Böyle bir ilim tahsili olmaz. Yani böyle siz malumat ehli olursunuz. İlim ehli olmazsınız. Ne olursunuz? Malumat ehli olursunuz. İlim ehli olmazsınız. Anlaşıldı mı? O halde bir yerden başlayıp sonundan bitirmek gerekir. Ne okuyorsunuz? Usulül fıkı Kendinizi tamamen usulül fıkıh'a yönlendirmeniz lazım. Usulül hadis okuyorsanız bütünüyle usulül hadise yönlendirmeniz lazım. Bütünüyle usulül hadise kendinizi yönlendirmeniz lazım. Hadis metni okuyorsanız tamamen hadis şerh çalışmaları okumanız lazım. Yani bir oradan bir buradan kitap okumakla ilim tahsil edilmez. Kesinlikle bu şekilde bir İlim tahsil etmek, bu şekilde bilgi sahibi olmak bir fayda sağlamaz. Mesela Kur'an ilimlerinde ben kısaca size Aleykümselam kardeş hoş geldin. Kısaca birkaç metot söyleyip Kur'an ilimlerinde ilerlemek istiyorsunuz. Hemen ilk önce hafızlık yapamıyorsanız bile hafızlık yapmamışsınız bile en azından arka arkaya farklı meallerde en az 15-20 kere Kur'an'ı hatmetmeniz lazım yani başından sonuna kadar ve çok hızlı çok seri bir şekilde çok hızlı çok seri bir şekilde Kur'an'ı en az 15-20 kere yüzünden okumanız lazım bu şekilde Kur'an'a hakimiyet yani ee, hakimiyet kazanırsınız ikincisi meal bitti mi meali bitirdiniz hemen tefhumül Kur'an okuyacaksınız Tefsir Kur'an bir tefsir değildir. Aleykümselam kardeş hoş geldin. Tevfümül Kur'an bir tefsir değildir. Kur'an'ın biraz açılmış halidir. Böylece neyi kazanırsınız? Kur'an'a hakim olmak. Yani meale Kur'an'ın içindekilere hakim olmayı kazanırsınız. Yani nerede ne var bilmiş olursunuz. Nerede ne var bilmiş olursunuz. Bugünlerde yeni bir tefsir daha çıktı. Daha doğrusu 2-3 yıl önce çıktı. Kuraba yayınlarından Sadi tefsiri. O da ilk etapta yani birinci okunacak tefsir kitabıdır. Bu da bittikten sonra artık yavaş yavaş i̇bn Kesir olabilir. i̇bn Kesir'inki olabilir. Kurtubi olabilir. Taberi tefsirinin muhtasarları çıktı. Onlar olabilir. Elmalı olabilir. Razi olabilir. Bu şekilde tefsirde ilerleyeceksiniz. Örneğin hadis metni mi okumak istiyorsunuz, hadis metni mi okumak istiyorsunuz, önce Bukhari, Muhtasar'ını, sonra Müslim'i, sonra müttefakun Aleyhi veser veser veser okumanız gerekir. Yani sadece bir ilim dalında istikra etmeniz gerekir. Yoksa bir oradan işte mealle birlikte kitap meallle birlikte kitap okumanız sadece dinlenme babından olabilir. Yani nedir? Siz meale başlamışsınızdır. Çok hızlı bir şekilde meal okuyorsunuzdur. 3 saat, 4 saat okudunuz. Dinlenme babından kafayı dağıtma babından, aklı dağıtma babından başka kaynaklara ne yapabilirsiniz? Yönlenebilirsiniz. Yani bu şekilde kitap okuyabilirsiniz. Peki arkadaşlar. Halkın görevi ne? Halkın görevi ne? İlim talebinde bir Halk ilmi tebliğ etmek vaciptir. Tebliğ etmesinin şartları, tebliğ etme şekilleri. Kısaca 3 konu üzerine duracağız. Halka da ilim talep etmek nedir? Vaciptir. Bunu ne, nereden anlıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesini verdikten sonra ne diyor? لِيُبَلِّغْ اَشْشَاهِدُ الْقَائِبَ لِيُبَلِّغْ اَشْشَاهِدُ الْقَائِبَ Burada bulunanlar, burada bulunmayanlara Tebliğ etsin. Bakın ifadeye bakın. Burada bulunanlar, burada bulunmayanlara ne yapsın? Tebliğ etsin. Elhamdülillah. Ee, şimdi orada kim bulunuyordu? Veda hutbesinde, esnasında kim bulunuyordu? Fakihler de vardı. Fakih olmayanlar da vardı. Fakihler de vardı. Fakih olmayanlar da. Resulullah ne yaptı? hepsine bunu görev verdi. Dinliyor muyuz arkadaşlar? Bak burası önemli. Bunu imtihanda soru olarak soracağım. Halkın tebliğinin vacip olmasının delili nedir diyeceğim. Aleyküm selam. Kardeş hoş geldin. Halka ilim tebliğ etmek vaciptir. Bunun delili nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesindeki liyübelli ve şahidu el-kaibe şahit kaibe. Burada olan olmayana tebliğ etsin cümlesidir. Bu cümle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halkın üzerine de e, ilim tebliğini vacip kıldığının bir delilidir diyoruz. Yine bir başka hadis, iki hadis نَظَرَ اللّٰهُمْ رَأَنْ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا ثُمَّ اَدَّاهَا اِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فَقْهِنْ لَا فِقْحَ لَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فَقْهِنْ اِلَى مَن Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benden bir hadis işitip bunu yerine getirip sonra bunu aktaran kimsenin Allah yüzünü ağarsın diyor. Nice fıkıh taşıyıcıları vardır ki aslında fakih değildirler. Nice fıkıh dinleyicisi vardır ki taşıyandan taşıyandan daha iyi bilir. Taşıyandan daha iyi bilir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Ee, fakih olmayanın dahi bu ilmi fakih olmayanın dahi bu ilmi ne yaptığını ta taşıması gerektiğini bildiriyor. İşte bu iki hadis. Bu iki hadis nedir? Ee, ben bilmiyorum kardeş. Yani ben Müsnet'ten okudum. müsnedde olduğunu biliyorum ama mütevatır mı? Yoksa müttefakun aleyh mi? Şu an hatırımda değil. Ee, ancak ben Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde de okudum bu hadisi. Doğrudur. Ben bilmiyorum yani. İşte bu iki hadis bu iki hadis bu iki hadis halkın ilim talep etmesinin halkın ilim talep etmesinin vacip olduğunu gösteriyor. Peki halk ilmi nasıl tebliğ edecek? Yine bu hadiste geçiyor. Fe bellegahu kema semi'ahu diyor. Fe bellegahu kema semi'ahu. Duyduğu gibi, işittiği gibi hiçbir değişikliğe gitmeden olduğu gibi halk aktarmakla mükellef. Dedik ki halka ilim tebliği vaciptir. Kusura bakmayın. Ben bayağı bir rahatsızım bugün aslında. Ee, <gülüyor> yok laf zem değil. manendir çünkü çok farklı lafızlarla gelmiş kardeş ee, çok farklı lafızlarla gelmiş halkın ilim tebliğ etme şekilleri halkın ilim tebliğ etme şekilleri halk iki şekilde halk iki şekilde tebliğ edebilir Ha, bir yani ben sorunuzu şimdi anladım laf zem tebliğ etmek zorunda duyduğu gibi Duyduğu gibi anlatmak zorunda. Hiçbir ekleme, hiçbir çıkarma yapmamak zorunda. Bu iki şartla halk ilmi tebliğ edebilir. Nasıl yapabilir? Bir fetva duyar. Bu fetvayı ailesine aktarır. Ki bu vaciptir. Ya yühellezine amenu ku anfusakum ve ehlikum nâran Ey imanenler nefsinizi ve ehlinizi ateşten sakındırın diyor Resulullah Subhanehu ve Teala değil mi? Ey imanenler hem ehlinizi hem de nefsinizi ateşten koruyun. Ateşten sakındırın. Bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Ee, ehlimize duyduğumuz bir fetvayı, işittiğimiz bir hadisi, e, öğrendiğimiz bir ilmi götürüp tebliğ edebiliriz. Yine kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi an ra'iyyetihi ee, Hepsiniz çobansınız. Hepiniz Tut, güttüğünüzden sorumlusunuz diyor yani mesela bir erkek ailesine veya bir cemaat lideri kendi cemaatine bunları ne yapmak zorunda anlatmak zorunda bu şekilde emri bil maruf yaparak veya e, fetvayı aktararak ne yapabilir fetvayı aktararak ilim tebliğinde bulunabilir diyoruz üçüncü bölümü de bu şekilde bitiriyoruz dördüncü bölüm nedir ilim tebliğinde alimin ve talebenin ahlakı en çok muhtaç olduğumuz yine ülkemizde en çok muhtaç olduğumuz sorunlardan bir tanesi alimin ahlakı nasıl olmalı ee, talebenin ahlakı nasıl olmalı dördüncü bölüme inşallah önümüzdeki hafta geçeceğiz özellikle yani yaşadığımız şu ülkede bizzat ders yapıyoruz yani birçok derslerimiz var ama ne alim ilmin ahlakını biliyor ne de talebe, talebeliğin ahlakını biliyor. İnşallah dördüncü dersimizde buna geçeceğiz. Beşinci bölüm müftü ve fetva vermenin, fetva soranın adabı olacak. Altıncı bölüm el özrü bil cehil, cehalet ve onun özür oluşu. Yedinci bölüm ise neredeyse kitabın yarısı olan ee, tavsiye edeceğimiz kitaplar tavsiye edeceğimiz kitaplar. Anlaşıldı mı? Ben bu dersi kısaca bir özetleyeyim. Kısaca tekrar özetleyeyim. Bizim metodumuz nedir? Her dersin sonunda o dersi özetleriz. Her dersin başında bir önceki dersi özetleriz ki ne olsun öğrencinin zihnine ders iyice girsin. Dedik ki arkadaşlar, birincisi halk nasıl ilim talep edecek? alimden. Halk ben hızlıca yazarak özetleyeyim Alimden ilim talep edecek. Bu en faydalı olandır. Nedir bu? en faydalı olandır. Kitap okumaktan daha faydalıdır. İki tane denil getirdik. Birisi hadis, birisi de İmam Bukhari bab başlı olarak atmış. İnne vel ilmu bit teallum şeklinde. Ancak bu nedir? Ee, İbni Hacer Allah razı olsun. Yok kardeş sen ben seni tanıyorum. Sen hiç gelmesen de biz seni merak ederiz. Mutlaka bir problemi vardır deriz. Tamam mı? Ben seni tanıdığım için sen talebenin gösterdiği ahlakı fazlasıyla gösteren bir kardeşsin inşallah. Arkasından selefi selef alimlerimizi ilmi yazmaya sevk eden unsurlar neydi? İlmin korkmasından ilmin kaybolmasından ...korkmaktı ve burada... ...hemen vicade üzerine durduk... ...vicade neydi? İlmi... ...bir başkasından, bir alimden değil de... ...kitaptan almak, yani ilmi bulmak daha doğrusu... ...vicade üzerine durduk... ...kitaplardan öğrenenlere... ...nasihatler dedik... ...kitaplardan öğrenenlere... ...nasihat dedik ve halkı ikiye ayırdık... ...kısmi ehliyete sahip olan... ...kısmi ehliyete sahip olmayan... ...kısmi ehliyete sahip olanlar... ...usul ilimleri ve sarf nahi ilimleri... ...bilenlerdi... Bunlar bir Buhari ile veya bir Müslim ile fetva verebilirdi. Ancak bunun haricindekine bu şekilde fetva vermesi kesinlikle caiz değildir. Kesinlikle caiz değildir fetva vermesi. Ve arkasından halk ilmi nasıl anlatacak? Fetva yoluyla yani öğrendiği bir fetvayı. Mesela siz bir alime bir şey sorarsınız. O alim size fetva verir. Gelir burada arkadaşlarınıza aktarırsınız değil mi? İşte bu şekilde ilmi yaymanız mümkündür duyduğunuz gibi yaymakla mükellefsiniz hiçbir değişikle gitme hakkınız yok e, laf zen değil manen de olabilir ben orada yanlış söyledim Cemre yani manen de olabilir ancak e, bunun da şartları vardır mesela öyle bir konu vardır ki fıkhın ince detaylı konularıyla ilgilidir burada laf zen rivayet etmek mutlak surette gereklidir çünkü ava oradaki lafzın önemli olup olmadığını mesela bir harfi cer kullanırsınız bir harficer kullanırsınız. Halbuki o kelimenin o harficerle kullanılması caiz olsa da mesela darabe fiilini darabe fiilini başka bir harficerle kullanırsanız mana değişir. Onun için bu manen rivayet her yerde caiz değildir. Her yerde caiz değildir. Fakat incelikli konularda mutlak surette lafzen rivayet edilmesi gerekir diyoruz. Lafzen rivayet edilmesi gerekir diyoruz. Dersimizi bitiriyoruz inşallah. 9 dakika sonra yani saat 10'da ee, üzerinde şey sorun kardeş ee, 9 dakika sonra cevap vereceğiz inşallah. 9 dakika sonra cevap vereceğiz inşallah. Tamam mı? Sorulara cevap vereceğiz. Önce usulü fıkı sonra Arapça kardeş. Tamam mı? Şehadete yazdırın. 9 dakika sonra vereceğiz. Ben biraz müsaadalıyım. 9 dakika sonra geleceğim inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.